Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Şimdi bir soru geldi. Diyor ki bir tane Ramazan haricindeki bir oruçta hanımıyla ilişkiye girse bunun hükmü nedir? Evet. Şimdi alimler icma etmişler. Ramazan ayında Ramazan ayında bir tane Ramazan orucunda ayında bir tane hanımı ile ilişkiye girdi yani cinsel ilişkiye girdi. Bunun üzerine keffara vaciptir. Herkesin de üzerine. Keffara da nedir? Bir çöl azad ederler. Yapamıyorsalar 60 gün peş peşe oruc olurlar bozmadan. Yapamıyorsalar 60 tane fakir doyduracaklar. Bu tertip peş peşe gelmek keyfi değil nastan gelmiştir. Onun için keyfi atlatamazsın. Eğer kadın mükreh, kocası onu zorlamışsa, kadın o çaffaradan affodulur. Bunun üzerine ittifak var. Sahih de olan budur. Ama burada da bir nahari ramazan, namazan gününde eğer e, bu e, bilmeyerek e, cima yapsa, yani mükreh zorlansa o kadın gibi, yani unutmuşsa bunun üzerine bir mahsuru yoktur yani. Ee, o günü sadece kaza eder, vermezdir. Ee, bu ama Ramazan'ın haricinde orucularda o da çık kısımdır. Bir kısmı ka, e, ferz orucunu kaza yapıyorsun. Yani Ramazan orucunu kaza yapıyorsun. O cünde sen ilişkiye düştün. Onun hükmü ayrıdır. Bir de sen Pazar, perşembe, sünnet bir oruc olursun, onun hükmü ayrıdır. Eğer sünnet bir oruc oluyorsan, sen serbestsin. İstediği zaman orucuna açabilirsin. Yani istediği zaman ilişkiye de girebilirsin. Her iki taraf orucuysa, bir taraf orucuysa da, tamam sen ibadatına son vermiş gibi olursun. Bunun bir mahsuru yoktur. Ama evle insan ibadetini devam ettirsin. Bunda bir mahsuru yoktur. Ama Yenide orucum ben misafirlerim geldi mecbur kaldım misafirimle orucumu açtım yemek yiyorum. Evet bunda bir mahsur yoktur. Ama ben bir ferz orucu açıyorum. Ferzdir üzerime. Mesela Ramazan ayından benim üzerime bir gün kaç gün var ise o günü ne yapıyorum? Kaza ediyorum. O günü kaza ettiğim aslında da ben cimaya düşsem ne olur? Onun günahı olur. Günahtır ama keffaresi onun sadece o günü oruç olacaksın. 60 gün o günde olmaz. 60 gün sadece Ramazan ayına mahsustur. Ama o günde sen Ramazan ayında em, e, vabel alırsın. Vabel alırsın, günah alırsın, keffare ama yoktur üzerine. Ondan dolayı insan ne yapacaktır? Böyle meselelerden kaçacaktır. Kaçacaktır. Çünkü insan, ben oruçluyum Ramazan ayını, bir ferz orucu ida ediyorum başka bir gün, musafirlerim geldi, orucu açamam. Açsam ve altına giderim. Günahtır. Yani onları şey yapamam. Onların hatırı için orucumu açamam. Aynı zamanda ittifak etmişler alimler o oruçta da cima yapılsa o gün Ramazan gününde o günün üzerine sadece o günü kaza edecek, tövbe edecek, bir daha dönmeyecek şartıyla onun üzerine muğallas keffarı yoktur. Elhamdülillahi Rabbil alamin.